Hatime. Allah Teala'ya hamd ile vazife evratların beyanı burada tamamlanmıştır. Halik Taala bu abd-ı fakire Kutbu Salikin Şeyh Abdulhak'tan o da babası Gaffus Salikin Kutbul Vasilin efendimiz Abdulgafur el Abbasi el Müceddi el Mujavir bil Medine-i o da feyz ve keremi ile Mevlana Şeyh Muhammed Fazl Ali el-Kureşi Hazretlerinden izin ve icazeyi nasip etmiştir. O da Seyyid Muhammed Siracettin'den, o da efendimiz Muhammed Osman Eddamani'den, o da dost Muhammed Kandahavi'den, o da Ahmet Said Elmedeni'den, o da Ebi Said Ahmet'ten, o da Abdullah Şahı Dehlevi'den, o da Mashar Cani Canan'dan, o da Nur Muhammed Elbedevani'den o da Muhammed el-Muhsin el-Dehrevi'den, O da Muhammed Seyfettin'den, O da masumdan O da Efendimiz ve Reisimiz Ahmet el-Faruki, Es-Sehrendi, el Serhendi de denilmiştir. i̇mam Rabbani'den izin almıştır. Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun ki, İmam Rabbani'den itibaren, Geçen sene Ramazan'da vefat eden Efendimiz, Şeyh Abdulhaka kadar Kutbiyet makamına ulaşmayan hiçbir saadatımız yoktur. Allah Teala bizleri onların feyzü bereketlerinden mahrum etmesin. Gördüğüm kadarıyla Şer'i Şerife en uygun tarikat da Müceddidiye tarikatidir. Müceddidiye'den de Şeyh Ebu Said Ahmed Hazretlerinin yoludur. Muasır mücaz bütün meşayhlara inanırım. Kutbul Fert ve Gaffsul Azam Seyyidi Şeyh Hakime çok borçluyum. Bu itibarla evlatlarının ve halifelerinin tarikatlerini neşretmelerini de feyyada mutlaktan dilerim. Kesin kanaatim onların sayesinden, feyzu bereketleri sayesinden yerime birisi yetişmese dahi eserlerim onlardan yani Gavz-ı Azam'ın denizinden bir katre olduğu münasebetiyle ve bir de risale Nur'dan istifaze edildiği için samimi ve ihlas üzere okuyanları irşat edecektir. Bu da Allah Azze ve Celle'nin lütfudur. Dilediği kulunu bu hikmete mazhar eder. Tüm Müslümanlara selam ve selametler olsun. Artık bu eser dahi kamilen tamamlanmıştır. Tarikatı yeni başlayana yol gösterir bir eserdir. Ama kanaatimce müntehi olanlar dahi bu eserden müstahini değillerdir. Allah'a hamdü senalar olsun, hamd Birçok evliyanın günlük virdidir. Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallahü vahdahu lâ şirike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu. Yuhyi ve yumit. Ve huve hayun da yemut. Ve hu alâ kulli şeyin kadir. İki kere. La ilahe illallahü l-melikul haqqul-mubîn. Muhammedun rasulullahi sadiqul va'dil amin. Üç kere. Sübahanallâhi ve bihamdihî. Elhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle illa billahil 4 kere. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azimi ve kere. Subuhun quddusun rabbuna ve rabbul melaiketi 6 kere. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة 7 اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت 8 كرة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ve la yanfaudel jetti minkal 9 kere